والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وهدينا إلى الحق وناجينا بطريقه وسنته من الفتن والضلال إلى صراط المستقيم ومنها إلى جنات النعيم والصلاة والسلام موصول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 Bugün iman dersinin 128. dersindeyiz. İman dersinde de imanı ı lutlüründedir. Üçünlerde de 5. rükündeydik. 5. rükün ahiret gününe iman O dersteydi. Ükün derslerinde de 1 2 3 4 5 devam eder 6'ya kadar onda da 68. dersteyiz bugün. Ahiret günü ile de ilgili bu rükünde de Beşinci rükündür. Bunda da dördüncü dersteyiz. Bu tabi ders devam edecektir. Çünkü ahiret gününe iman çok önemli mesele olduğu için acelemiz yoktur. Datayini açacağız inşallah. Ne böyle çok detaya gireriz ne de böyle böyle öz veririz, kısa veririz anlaşılmasın. Az öz söz veririz inşallah. Allah'ın izniyle. Bugün de onda da dördüncü dersteyiz. Bu derslerde kısacasını anlattık. Ahiret gününü anlattı. Ondan sonra ahiret gününde ne dedik? Ahiret gününü Allah subhanahu teala rahmeti gereği gizlemiştir. Kimseye söylememiştir hikmeti gereği. Ayrıca ne olacaktır o günde? Onun alametlerini bize belirtmiştir. O alametlerden bahsediyoruz. Ahiret gününü alameti. İki alametleri var dedik. Biri büyük alametler, biri küçük alametler. Küçük alametler ne zamandan başlayacak? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve bir setiyle. Ne zaman bitecek? Kıyamat kadar. Büyük alametler çıktığında artık tevba kapısı kapatıyor. Şimdi biz küçük alametlerden küçük alametlerden de bundan önce üç iyi işledik. Birincisi Resulullah'ın gönderilişi ve onun vefatı bu birinci alametler. Ne zaman Resulullah, Hare'a'da nübüvvet geldi ona, ahir zaman alameti başladı. Çünkü kendisi ahir zaman peygamberiydi. Ondan sonra peygamber yok. İkincisi dedik, Beytül Makdis'in fethi. Üçüncüsü Taun hastalığı Filistin'de yayılır, Şam'da yayılır, onu işledik. Bugün dördüncüsünü işleyeceğiz. Dördüncüsü de alimler buna şöyle demişler. Zuhurul fiten fitnenin çoğalması. Yani de zuhur nedir? Zahir olması. Türkçe'de de aynıdır. Zahirdir. Yani apaçık belli oluyor. Yani bir şey zahir değilse seyrek oluyorsa o ölçü değil. Ama zahir olmak nedir? O kadar fitne çoğalır ki bu sefer ne olur? Yani apaçık fitne zamanıdır diyor. Zuhur nedir? Zahir olması. Yani her şeyden epe çok bellidir. Şu anda bir toplumda ne diyoruz? Başörtüsü diyoruz, öyle yayılmış ki artık zahir olmuştur. Bu zuhurdur yani. Ama bir ülkeye gittin, başörtüsü kadınlarda yok ise ne diyorsun? Başörtüsü çok azdır yani, zahir değil diyoruz. Zahir nedir? Apaçık olmasıdır. Fitnenin zahir olması, çok alması, gözden görülmesi, kulaktan duyulması, meclislerin e, suhbetlerin konusu olması bu nedir? Fitnenin zuhuru. Zuhur-ül fiten. Fitne nedir arkadaşlar? Fitne bir şey bir meselede karar veremezsin. Bu nedir? Fitnedir. O senin için fitnedir. Karar veremez. Yen yani tersine karar verirsin. Hakkı batıl görersin, batılı hak görersin. Bunun da başı nedir? Fitnenin de başı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bize, fitnenin başı nedir? Deccaldir. Her peygamber gelmiş, Hazret Adem'den, Resulullah'a kadar deccanın fitnesinden ümmetini sakındırmıştır. Onun için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, namazda dört şeyden Allah'a sığının. Birincisi nedir? Eûzü billâhi minel min azâbin nâr. Sorâ min fitnetil mahya vel memâhd. Ölüm ölüm öldüğü anda ve yaşadığı anda fitneden. Sonra eûzü billâhi min fitneti mesihid daccâ. en büyük fitnenin başı. O kadar fitnenin başını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı ashab korkmaya başladı. Korkmayın dedi. Ben sizin içinizdeysen, o çıksa ben ona yeterim. Ama sen yokuysan ya Resulullah, size imanınız yeter. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, deccal tek gözlüdür. Yani bir gözü kördür, bir gözden bakar. Tek gözlü değil, alın ortasında bir göz var. Cizgi filmlerdeki gibi. Hayır. Bir gözü kördür. Nasıl siyah şey takarlar, kursanlar, öyledir tek gözlüdür, allının arasında kafir yazılmıştır. Ka-fa-ra. Üç harften. Bunu sadece imanı olan okur. İmanı olmayan bunu okuyamaz. Fitneye düşer. Gördün mü? Fitnenin kurtarışı, mihenk taşı nedir? İmandır. Bu fitnenin başıdır. Fitne nedir? İşte bir şeyde karar vermemek yan verip tersine. İyidir fitne ne de olur? Fitne dünyada olur. Dünyada dünya meselelerinde fitne olur. Eydü dünya meseleleri nedir? Maldır. Şehvettir. Kadındır. He? Yende hakta batılı karıştırma fitnesi var. Nefse uymak fitne var. Şubhat fitneleri var. Fitne çoktur çoktur. Bu fitneleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize demiş bu fitneler zahir olacak. Bunu Bundan bizi sakındırırmıştır. İyidir bu fitneyi bildik. Fitne çetrefilli bir şeydir. Ama benim elimde mihenk taşı olduktan sonra fitne gelse bana mihen taşına vururum o fitneyi. Şubuhat ise kötü bir şey ise uzak durarım. Değilse onu alırım. O zaman ne oldu? Ben kurtardım. O mihen taşı nedir? Mihen taşı nedir? Biliyor musunuz arkadaşlar? Kuyumcu altını o taşa sürer, falsoysa belli eder, değilse belli eder. O mihen taşı kuyumcunun neyidir? Kurtarıcısı. Bizim kurtarıcımız kimdir? İmmandır. İmanımız olsa fitneden kurtarız. İman neyi gerektirir? ilmi gerektirir. O zaman fitneden kurtar. Onun için mümin fitneye gelse ne yapacaktır? Kendini kurtarmak için imanı elde etmesi lazım. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Deccal'in meselesinde anlattı. Sadece imanı olan burada kafir yazılmış okur. İmanı olmayan bu Alemin âlemin gibi yer Deccale. Çünkü Deccal'in öyle büyük fitnesi var, geleceğiz ona inşallah. Öyle büyük fitnesi var ki ben Rabbinizim der. Suya ateş ol diyor, oluyor. Dağa içki ol diyor, arayın ol diyor, oluyor. Eçmek ol diyor, oluyor. Mucizetleri var. Evet. Bu fitnedir. İşte fitneyi bildikten sonra bu fitneyi tanıdıktan sonra bu fitne nasıl çokalır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermişti. Bu fitne arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislere geleceğiz. Diyor öyle çoğalır ki öyle çoğalır ki, ki gezenin karanlığı gibi zift karanlığı gibi. Böyle çoğalır ümmette. Artık gece nasıl yolunu ayırt etmiyorsun fitnelerden ayırt etmiyorsun. Öyle fitne çoğalır ki diyor bir insan diyor sabah mümindir akşam kafir olur. Akşam mümindir sabah ee, kafir olur. Akşam Sabah kafirdir akşam mümin olur. Yani bir yerde imana geliyorsun, kurtardın kendini bir başka fitne geliyor, seni kifre götürüyor. Zilzak çiziyorsun. Neden? Demek ki iman zayıflığı. Kıyamet ne kadar yaklaşsa iman o kadar ne oluyor? Zayıf oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin şartlarından bize neyi verdi? Fitnenin şartlarından bize dedi ki bu fitne çok alır. O kadar çok alır ki ümmeti her şeyine sarar. Her şeyi sarar. Eğidir bu ne de sarar? Dedik ki birinci fitneni şeytanlar. Şeytanlar nedir? Şeytanlar fitnenin başıdır. Fitne çok alır. Neyle çok alır? Şeytanlarla çok alır. Sebeplerinden biri şeytanlardır. Şeytan nedir? Bizim baş düşmanımızdır. Allah-u Teala'yı diyalogda söz vermiştir. Ben Adem oğlunu, Adem'in yüzünden cennetten kavuldum. Ebedi rahmetten kavuldum, laletlendim O zaman onun torunlarını yoldan çıkartacağım. Kıyamete kaderde varım. İşte o bizim için elitetikte bütün amellerimizi, fitneleri önümüze sorar. Fitne nedir? Kadındır. Şeytanın en kullandığı fitne kadındır. Sonra maldır. Sonra evlettir. Sonra şu bohattr, kalp hastalıkları. Şu nedir? Kalp hastalıkları. Ondan sonra sene işleyemedi direkt adamları var. Şeytan in ve cin. Cin şeytanlarını biz biliyoruz. Gelirseniz şehvete teşvik eder cinaha gidiyorsun. Ya git ya, ya. Bir şey olmaz. Git bir sefer gidersin. Toğba edersin. Nefsinde bir diyalog var. İşte o cindir seninle. Şeytanındır senin. Ama bu ne desen ne billah kurtarırsın Bir de bu işlemedi sana şeytan ne yapar? Sana inş şeytanlarını gönder. Ahmet, Mahmut, amcan oğlu, dayın oğlu, akraban, mahallen çocukları gönder üzerine sana. Kadın, konşu, kızı vesaire. Sen üzerine gönder. Ama buna ne'udu billah dediğin gitti, kaçtı, korktu senden. Ama insi şeytanına ne'udu billah desen gitmez. Sen de ona ne'udu billah o diğer ne'udu billah el-azim sen o diğer. Önünce kaçar sende. Gitmez. İşlemez ona. Ona ne işler? İman işler. İmanın burada neyi var? Fitneye sığınmaktan ve şerrinden şeyatini cin vel insin şerrinden Kurtarmak nedir en büyük yolu? Rabbine sınırmaktır. Kim Rabbini hakkıyla imanı var ise hakkıyla tanısa ona nedir? ihsan derecesine. Kim ihsan derecesine gitse ona şeytan işlemez. Ne cin ve ne iz. Evet. işte bu şübühet şehvetleri salallar. Ondan sonra şeytan ne yapar? Seni bunda da işlemezse çok dindarsın. Kimi gönder üzerine seni? He? sen dindarsın tadın işlemiyor sana mal işlemiyor sana evlat fitnesi işlemiyor sana arkadaş fitnesi işlemiyor sana ne yapar bu sefer başka türlü gelir sana sen dindarsın ilme tapılmışsın. sana şübhetler fitnesi yen yani kendi Müslümanların içinde sapıkları işte diğer bu ayetin anlamı nedir bu nedir o nedir bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi Dedi şeytan gelir birinize, diğer seni kim yarattı? Gelsin Allah. Babanı kim yarattı? Allah. Allah'ı kim yarattı? Orada Resulullah haber veriyor. Bu bu kader cesareti var diyor. Orada çözüm de veriyor. Çok basit çözüm. Ne'udhu billah minneş şeytana ki de. Ama şeytan ne yapacak bu sefer? sana şüphet için kendi insan gönder. İşte bizim bu Kafamızı karıştırırlar. Kader meselesinde, itikad meselesinde, bütün meselelerde kafamızı karıştır. Bu da fitne. Bu da yetmedi. Çafirleri senin üzerine musallat eder. Çafirler nasıl musallat olur müminlerin üzerine? Sene gelir işte İslam dinini sarsın diye inancın İslam dininde sene gelir şüphetler atar. Bugün de internette ne bolu var. Tam şübhetler zamanı diyor. Biliyorsunuz. Atıyorlar bütün şübhetleri insanların çafirler kafalarını karıştırıyor. Bir direk çafirler var. Batılılar, Avrupalılar, Budizler, Ruslar. Bunları yapıyorlar. Bir de onların yerli çafirleri var. Onlar da bunu kullanıyorlar. Onlar da aynı şübhetleri atıyorlar. Hatta bildim e bu da fitnedir. Fitnenin sebepleridir. Onun için Allah subhanahu wa ta'ala mumtahine şöyle bir Rabbana la tecalna fitneten lillezine kafarı. Hmm. Müminlerin duasından birisi nedir? Rabbana ey Rabbimiz. Bizi çafirlerin fitnele, fitnelerinden kuru olana fitneye sebep olma. Onları bize fitneye sebep etme. La tecalna fitneten lillezine kâfır. Bak çafirler bizim için fitnedir. Onun için biz sığınacağız Allah Teala'ya. Adam bir ilim icat etmiş. Bak bu ilimi biz bulduk diyor. Sizin dininiz nasıldır filandır. Kafa çok çok insan var İslam dinine tereddütle yaklaşıyor. Ya diyor Batı böyle ilim dolumuş. Batı böyle diyor. Batı böyle diyor. Hatta geçen güne kadar Türkiye'de Darwin ne diyorlar? Darwin neyi? <gülüyor> Teorisi okullarda okunuyor. Biz diyoruz Allah Hazreti Adam'ı e yapmış. Adam diyor hayır, biz meymondan gelmiş. Evet sen gelebilirsin, ama biz değiliz. Anladın mı? E i̇şte bu fitne mi? Ne kadar meymon bu fitnelerin gitti? En basit. İşte onun için fitnelerden uzak duracağız. Bir de fitnenin yolları nedir arkadaşlar? İnsan kendi fitnesi olur. Bak şeytan. İş gönderdi olmadı, cin gönderdi olmadı, kendi fitne olur. Ben çok sağlamım. Ha fitne başladı. Ben çok bilirim. Ne oldu? Fitne başladı. Ene geliyor içe. Ben kendime güveniyorum. Ağaç der bizde bir atasözü var. Diğer ağaç kabalığından kırılır. Yani ne kadar yaşlandı ağaç yüzlü oldu, uçağı olur, bir gün gelir çat diye rüzgar indirir onu yeri. O zaman ene nedir? Şeytandandır. Ene ben Deneyeceksin. Anladın mı? İşte gelir senene diyor. Ben ilmim var. Ben korkmam. Ben fitneden korkmam. Kadın nedir? Ben giderim kadınların yanından geçerim. Çıplak kadınlardan bakmam. İşte sen kendine fitne oldun. Evet gittin ilcüm bakmazsın. Şeytan da sana yardımcı olur. Bakma maktun. Çıncı gün üçüncü gün. İşte Rasulullah diyor aynı çelebek gibidir. Çelebek gibidir. Ateşi gördü. Gel dizen Lambadır. Gel atrafında döner. Her anda pişt. O ateş o çelebeyi çeker. ataşa düşer. Son olur. Fitnenin atrafında dolaşan ne olur? İçine düşer. İşte ben fitne işlemez beni. atıyorum Sapık akidelere göz atıyorum İşte seni aldı gitti. Çok alim var İslam tarihinde. İstemiş Filosuflara sukrattır, aflatundur, batılıların şeyidir, okusun oları, reddiye yapsın, kurtaramamış işsin. Gördün mü arkadaşlar? İşte insan insanın ne olur? Fitnesi olur. Kendi insan kendin hepsini fitnesi olur. Onun için güvenmeyeceksin. Şübhetlerden uzak duracaksın. Onun için şimdi anlıyoruz bize selef alimlerimiz ne buyurmuş? Nesihat buyuk Bize altın suyla yazılacak bir nasihat. Ne diyorlar? Ehli fitneye kulak vermeyin. Tam tersinize kulaklarınızı tıkayın onların sözleri karşısında. Onun için eee Hasan el-Basri Allah, Mutezileler kendi talebeleri fitneci Hasan el-Basri imam. Ona ne işler? Ne şeytan işler evvel Allah Şimdi biz Hasan basını çok oyabiliriz. Neden? Çünkü adam ölmüş defteri kapanmış fitneye düşmeden. Ümmet de bunu hakkında icma etmiştir. Demek ki o evliya Allah'tır Hasan Basri. ki öyledir de. Talebeleri ki kendinden daha küçük, ilimsiz, gelmişler diyorlar bir soru sorayım hayır sormayın benden. Çünkü biliyor fitnecidler olandır. Kendi oturmuş sorarak da. Diyorlar, ya imam oturalım, hayır oturmayın yanında. Diyorlar, bir Kur'an okuyalım, hayır Kur'an da okumayın. Oturup sen sadece sene bakalım diyorlar, hayır diyor. Siz otursanız ben kalkarım. Gördün mü, fitnecilerden uzak duracak. Cüvenme kendine. İmam cüveniyor ama bu matottur, Değil mi ben internette girin bakayım, bu sabık ne söylüyor. İşte o bir nokta cibidir, atar o şüpheti karnına. Aynen virüs gibidir. Ölü bir hücredir. Bu Orada yedek bırak onu. Zamanı gelse aktifleştiriyor. Ölü hücredir. Şeytan öyledir. Nefes uzundur. On sene önce bir kadını görmüşsün. O kalbine bir nokta atmış ama silinmiş. Kalmış orada. On sene sonra onu bir zayıf nuktan da onun faaliyete geçirir. Şüphetler de öyledir. İtikatte olsun. Her ne de olsa olsun. Onun için insan kendi nefsinin fitnesi olur ondan Allah'a savunuruz. Evet, en son olarak zahir fitnelerden nedir? Fitneler nelerdir? Zahir fitnelerden bilsin. Dünya fitnesi. Dünya fitnesi nedir? Şehvetler. Ne şehvettir? Tabi en büyük şehvet nedir? Kadın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benden sonra he, en büyük şehvet sizin için fitne, pardon en büyük fitneyiz sizin için. Kadını bıraktı. Ki Beni İsrail'in birinci ve en büyük fitneleri kadınıydı. Kadın fitnedir. Kadından uzak duracaksın. Kadın elektrik gibidir. Çarpar seni. Bak elektrik icat ederler. Elektrikten nüter artı eksi birbirinden uzak olacak. Ayır ayrı ayrı alacaklar. Çıplak olmazlar. Çünkü birbirini yan yana gelse sigorta atar. Şu ortadanlık bu dünyada işin engel olur o bir dünyada cehennemdir. Kadın enerj çek töyledir. Allah yaratmış, elektriği insan çıkartmış. Bu böyle olacak. Kuralı da budur. Ben dersini anlamam. Ben qaydaya uymuyorum. Elektriği yan yana getireceğim. Faturasını ödersin. İnat ettin bir de yap, bir de ödersin. Elle tut hayatını ödersin. Bu budur. Çünkü bunu icat eden Böyle yapmıştır. Allah bizi yaratmış. Bunu da öyle koymuştur. Kadın fitnedir. Kadın ile erkek kişisi olacaktır? Birbirinden uzak duracaklar. Allah Teala bunları ne yapmış? Sarmıştır. Uzak duracaktır. Yakuna gelse şigortadır. Onun için fitne nerede çıkıyor? Kadındadır. Kadın büyük bir fitnedir. Allah'ın e, e, Kadının fitnesinden Allah'a sığınırız. Hiç kimse diyemesin ben babayı iyi Kadın beni işlemez. Yen yani onun erkekliliği yoktur. Çetsin kendisini test yapsın. Yen yani de yalancıdır. Üçüncüsü yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının fitnesinden Allah Teala'ya sığınıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camide girmiş, içeriye banyoya almış. Ya şu an ne oldu? Bir kadın deli geçti. Ben gittim ihtiyacımı gördüm evde. Çözüm çünkü kadın meselesinde sene dört tane değil. 400 yüz tane. Dörd bin tane verseler hiç of demez. Böyle yertmiş Allah. İmkan. Erkek için Kadın için öyle değil. Kadın bir tane de yetinir. En büyük fitne nedir? Kadındır. Sonra maldır. Mal çok altım. Benim bu kadar arabam var, bu kadar evim var, bu kadar milyonum var, bu kadar trilyonum var. Bilirsiniz mal fitnesi. Gösteriş. Ondan sonra evlet fitnesi. E benim o eskiden evlet ne kadar çok olsaydı şimdi onun modeli kalktı şeytanın vasıtasıyla evlet az ama benim evladım mühendistir o diyor doktordur ama senin evladın oğlun düz doktordur bil, bilmem ne cerrahıdır benim beyin cerrahıdır bilmem ne bunun arkası gelmiyor bu da fitne Bugün de öyle fitne bir oğlu var başka yoktur onu ile övünüyor evlet fitnesi mal fitnesi şöhret fitnesi koltuk fitnesi fitneleri saysak bitmez. Bu fitnelerden biz Allah'a sığınırız. İşte bu fitneleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet gününde bunlar yayılır. Öyle yayılır ki her yeri sarar. Her eve girer. Yoktur bir yer yer üzerinde illa fitne olması için. Öyle fitneler çıkar ki öyle fitneler çıkar ki bir mümin diğer bu fitneyi gördü Artık benim sonum geldi bu fitnede diye. Ondan sonra Allah keşfeder onu. Yani açılır. Atlatırlar onu. Ondan sonra bir fitne gelir. Kıyamet gününe kadar mesele böyle gidiyor. Kıyamet gününe kadar fitneler nedir? Keşfet ediyor. Ne zaman başlıyor bir fitne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktıktan sonra, bi'setinden sonra. Fitne başlayacak ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Bu ümmetin fitnesi Budur. Bu fitnelerde çeşit çeşittir. Bu çeşitlerde insanların, bu fitnelerin faydası nedir? Şimdi hadislerde geleceğiz. İnsanların madenini ortaya çıkartıyor. Madeninin fitnedir. Hatta karbilliyor, elekliyor fitneler. İnsanları ayırır. Bu fitnelerde ne hiç olmuştur? İnsanlar imtihandır. Yoktur iddia ederim. Üç kuruşa beş çifte yoktur. İddia olmaz. hemen. Ben müminim. O zaman mümin isen gel bir intihane sok. İntihanda yan başarılısın, yan sınıfta kalmışsın. Bu fitneleri Allah Teala biliyor. Çünkü bir tane fitneye uğrasa Allah Teala dünyayı yaratmadan önce Ahmedi filan tarihte, filan memlekette, filan zamanda yaratır. Filan fitneye muarraz kalır. Orada sonucu ne olur? Allah Teala bunu dünyayı yaratmadan önce bilir. Ama niye bize yaşattırır onu? Hicjet olsun üzerimize. Bize de çeşfetsin. Allah'ın azamatını da anlayalım. O zaman. Rabbimiz azindir. Bak ne kadar azim. Evet. Onun için Enkebut şurasında birinci çinca ayette, çinca ayette Allah Subhanahu Taala bu konuda şöyle buyur, şöyle buyuruyor: "Ahasiban nasu, ay yutruk, ay yuqulu amana, vhum la yuftanun. İnsanlar zannettiler ki, deseler biz iman ettik, tamam, cennetliksizsiniz deseler, hayır Onlar Olar fitneye, oğruluyorlar. Hesap alnashu, ay yitirko, ay yolu <gülüyor> âmanna, vohum la yiftenu, fitne ora nızla? Hayır, fitne imtihanından geçeceksin. Yani nasıl bugün de havalanlarında bilmem nerede, hükümet konaklarında bir cihazdan geçiyorsun, cihazdan geçmeden kimse içeri giremez. Ya ben şuanda ben vatan sevadım. Vatansever isen geç buradan belleder vatanseverlik onu. Bomba taşıyorsun, tehlikeli madde taşıyorsun. Geçtikten sonra evet seni onay verilirse sen vatanseveriymişsin. Yoktur böyle iddia. İddiayla olmaz. Cihazdan getireceğiz İşte bu cihaz da fitne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu fitneden ümmetini sakındırdı. Dedik ki beş vakit namazda biz ne okuruz? O dört fitneden Allah'a sığınılırsın. Fitnetil mehya vel memet. Hayattaki fitne ve ölüm hastasındaki fitne. Hayattaki fitnelerden her saydık. Bir sürü fitne. Ölüm aslasında şeytan sana musallat olur. La ilahe illallah demeyeceksin. Çünkü son çeneni la ilahe illallah'ta kapamadın işin yaş. Kim son çenesini la ilahe illallah kapadı? cennetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve E ben artistlik yaparım o zaman da derim heyhate heyhat. Artistlik her yerde geçer. Yalan meknesini bile atlatırsın ama orada olduğun gibi olacaksın. Hayatta nasıl isen böyle olur. Artistlik orada geçmez. Rol yapamazsın. İmkanı yoktur. Mehmet fitnesi nedir? Ruh verdiğin aslında da şeytan da uyanıktır. Son nefesidir. Ne kopartsak Bütün adamlarını gönderir. O ölünün başına. Cinleri gönderir. Sana vasuvas ederler. sene iyi insanların şeyinde gelirler kılıfında. Bir de kimi gönderir? İns. İnsler kimdir? Anandır, bazındır, kardeşindir, evlerindir. Celiller. Salih iseler şeytana uymazlar. Sene ne derler? Baba, kardeş, amce de la ilahe illallah ruhun teslimi. Destek verirler sana. Ama evledin salih yetiştirmemişsen baba sen gittin biz ne yaparız kardeş vah vah vah gittin filan ne. Seni yoldan çıkarttılar. La ilahe illallah yerine ulduğunu bularak. Unuttun bittin. Bir de bir, bir enteresan mesele var. İnsanın gözünde Allah-u Teala bir perde yaratmıştır. O dünyaya, ananın karnında o perde açıktır. Dünyaya gözünü atsın o perde iner gözüne. O perde neyi şey yapar? Ee, şeyde bilimde bir şey var. Fokal benefseci. Işığın üstünde bir şey rengi biz göremeyiz. Ne diyorlar o Bir renk var. He? Normal gözden biz onu göremeyiz. Nendis Bey. O rengi biz göremeyiz. Çünkü gözümüz ona yetmez. İşte bir perde var iner üzerimize. Biz ne meleği görürüz ne cinni. Göremeyiz. Görsek var ya. Biz melek cinni görsek var ya. İnançı yaşayamaz. Ruhumuz buradan çıkar. Göremeyiz. Allah'ın rahmeti gereği o perdeye iner. Gözümüzü anamızın karnından çıktık o perde gözümüzden. Iner. O perde ne zaman kakar? Tamam. Nıtkın kesildi. Elin ayağın bitti. Sadece şuurun yerindedir. O perde kakar. Kimi görersin? Cini görersin. Melekleri görersin. Dedik ki cinler gelir bıdı bıdı ederler seni. Yoldan çıkartırlar seni. Melekleri ne zaman görersin? Melekler gelirler. Salih isen. Görerler seni. Ekranda Allahu alem, biz yakın olsun diye gösteririz. Sana cennette yerini gösterirler. Melekleri görürsün üzün güle. Onun için salih insan yüzgülerek vefat eder. Ama kafir isen, zındık isen, fasık isen, ha? din düşmanı isen, ha? dincileri sevmiyorsan, ne yaparsan cehennemi gösterirler sana, yerini ataşta gösterirler sana. Ruhunu da şöke şöke alırlar nasıl bir koyunun derisini böyle sökerler kasap söker böyle çekerler alır. o zaman ne olur yüzün böyle korkunç bir halette ruhunu alır o perde o zaman kakar işte. gördün mü işte alimler diyorlar ki bir salih alimlerden birisi diyor ki vallahi diyor bir günahçer Günah işlediği zamanda gözünden o perde kaksa atrafındakileri şeytan görse anında ruhunu teslim eder. Öyle bir korkunt. Çünkü şeytanların ayette geçtiği bir fikirleri korkunçtur. Bir alemin de birisi diyor ki müzik dinlediğin anda gözünden perde kalksa, görsen binlerce şeytan oturmuş senin yanında dans ediyor. Ödüm parçası. Tabi. Şeytanlar nereye gelirler? Müzik şeytanın neyidir? Gürcidir. Ama Allah'ın rahmeti gereği anında ruhumuzu almıyor. Bize fırsat veriyor. Fırsat veriyor. Hatta heccet üzerimize kalksın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fitnelerden bizi uyardı. Bu fitnelerden birçok ümmetini uyardı. Dikkat edin bunlara düşmeyin. Bu fitnelerde ahir zamana kadar devam edecektir. Hadislerinden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslim'de geçen fitne, e, hadis diyor ki Te'avvezu billahi minel fiteni ma zahara minha ve ma batan Fitnelerden Allah'a sığının. Resulullah diyor. Te'avvez Nasıl diyor, ne'udu billahi mineşşeytanirracim? Şeytanirracim'den Allah'a sığınırız. Çünkü bizi şeytandan hiçbir şey kurmaz. İmkanı yoktur. Ne kadar elektronik bir kurma yapsan aranda, şeytandan seni kuruyamaz. Şeytan senin içine girer diyor. Öyle bir cihaz yoktur, şeytandan kurusun seni, ve kıyamata kadar da olmaz bunun müjdesini vereyim size. Hiç kimse güvenmez teknoloji olmaz imkan yok. Seni şeytanın sadece Allah kurur. E Allah da kimi kurur? Salih kullarını. O zaman mümin olacaksın, salih kul Allah Allah'ta. Onun için çok adam var, "Euzu diyor ama şeytan işliyor ona. Emen dedi, "Euzu billah, şeytan yine geldi bana." E sen salih değilsin ki. Şartı var. Salih olacaksın diyeceksin, "Euzu billah." Hakiki mümin "Euzu billah" dedi, şeytan anında tık diye fişi çekiyor. Bir adım yaklaşamaz, muminin. Ama o mumin, eûzubillah demese, gaflete düşse ona bile yaklaşır. Onun için Resulullah diyor, Allah'a sığının fitnelerden. Allah'a sığın. Fitneden seni hiç kimse kuruyamaz. Bak saydık, fitnenin çeşidi çoktur. Kim kurur seni? Sadece Allah'ın Teala. O fitneden kurur seni. Bir de diyor, مَا ظَهَرَ مِنْ هَوَ مَا Fitneni açıklıyor. Evet ben fitne gördüm. Kadındır, maldır bunlardan uzakım. Hayır. Bu gördüğün fitnedir. Bir de Resulullah diyor. Allah'a gördüğünüz, bildiğiniz ve görüp ve bilmediğiniz fitnelerden Allah'a kurulur. Sıkın. Çok fitne var biz bilmiyoruz. Ne zaman fitne olayı bize bilmiyoruz. Aynen şirk gibidir. Esker şirk var bir de hafif şirk var. Onun için Resulullah diyor. Sen ne billahi Şirkten Allah'a sığınırım. Bilinenden o bilinmiyor. İtim, günahen, batını var, zahiri var. Ona da Allah'a sığınır. Her şeyin bilinen bilinen. Demek ki fitne o kadar büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fitnede, fitneye, fitneden Allah'a sığınır. İnsan kimden Allah'a sığınır? Şeytanlar. Şeytan fitnenin başıdır tabi. Onun için biz Allah'a sığınacağız. Resulullah'ın bize neyidir? Birinci vasiyet. Bunu anlasak ondan sonra fitneni anlarız. Niye biz ne'udu billahi mineşşeytaniracim diyoruz? İş vehimdir. Şeytan baş düşmanı. Onu hiç Allah O zaman fitne nedir? Şeytanın aletidir. O zaman biz daha fitnede ne yapacağız? Daha fazla bileceğiz o fitne. Biz fitne vehim olduğunu anladığımızda o zaman ne yaparız? Fitnenin datayını, fıkhını öğrenmemiz lazım, o öğreniriz. Ama bir meseleye önem vermesen ha boş ver dersin. Evet, şimdi fitne mühimdir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadiste, birinci Müslüm, ikinci de Müslüm dedi, iman kitabında badiru bil a'mali fitenen kekita'en leylil muzlim yusbihur <gülüyor> racül mu'minen ve yumsi kafiren o yumsi mu'mina ve yusbih kafira yabi'u dinahu bi'arad min al-tumah badiru bil a'mal dur amel salih amellere mubadirel mubadere nedir yani acele edin sariu gibl badiru acele bırakmayın sonraya bugünün amelini yarına bırakma bugün işini yarına bırakma derler ki Aynen, bâdirû. nedir? Sen kendi içinden mübadere olur. Mübadere budur. Yani ben sana diyorum bana su getir, getiriyorsun. Ama ben sana su demeden sen getirsem çünkü biliyorsun benim suya ihtiyacım var, sen ne yaptın? Mübadere yaptın. E o zaman ne olursun? Daha demek ki sen benimle beni seviyorsun, sayıyorsun ben istemeden ihtiyacım olmadan Leb demeden meden getiriyorsun. bu mübaderedir onun için salih amellere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor mübadele yani bugün amelini koyma azan okundu hemen koş camiye değil mi tamam zaten zamanı var bir diziye bakayım bulak lakı yapın. bu yok badiru bil amel. neden ya Resulullah çünkü sen bir, bir dakika zaman etmemişsin garantin yoktur. sen bir saniye sonra yaşayacaksın bir de fitneye düşmeyeceğiz. Ben şu anda namaz okundu, gitmedik camiye. Şüphet ediyoruz, televizyona bakıyoruz, Ticaret yapıyoruz. Ya cidece zamanı var. Ondan sonra başımıza bir fitne geldi. O fitneyle meşgul olduk, namazın vakti gitti. Gördün mü? Bediru bilame. Hemen koşun. Hemen aninde yapın. 13'ü öyle yapan ne olur? Başka hadiste ne diyor? İhsan derecesindesin. Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyorca yaşayacaksın. Allah seni görürse ne yaparsın? Mayına basmaz. Her şeyini titiz atarsın. Ne için ya Resulullah Badiru? Badiru çünkü Fitenen kekita el mudlima Önünüzde fitneler var. Öyle fitneler var ki Fitneni de, fitneyi biz nedir? ama fitneyi Resulullah da burada tanıtıyor. Ne demektir? Cecenin karanlık parçası gibidir. Şimdi ay ışığı yok, gece zift karanlık. Şehirde de değilsin tabi. Sokak lambası da yoktu. Ay ışığı da yoktur. Bir çöydesin. Yürüyebilir misin? Ne zaman önüne bir yırtızı hayvan çıkar, bir taş tener, bir teneçe, bir şişe ayağını keser, bilir misin? Bilemezsin. Muzlima, elini görmüyorsun. Kekita'il leyli'l muzlima. Nedir bu? Fitneler öyle gelir. Bu ne demektir? He? Niye buna benzetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Fitneleri niye zift karanlık geceye benzetti? Demek ki fitne öyle gelir ki nasıl karanlıkta zif karanın nokta sokakı yolunu bulamazsın. İmkanı yoktur. Fitne de gelse hakkı bulamaz. Nasıl bir teşbih görüyorsun? Ne zaman hakkı bulamayız? Fitne gelse e zaten bir çıplak kadın gelse bu fitnedir gözümüzden bu belli bir şeydir. Ama öyle gelir ki öyle fitne gelir ki Hakkı batıl batılı hak görürsün. Ondan nasıl kurtarırsın? Ondan nasıl kurtarırsın? Kurtaramazsın. O zaman nedir? Zift kanunluğ cübidir. Gözünü görmüyoruz. Buraya. Zift karanlık cübidir. Gözünü, önünü görmüyoruz. İşte bu diyor kerkit allee lil Sonra vasf ediyor Resulullah. Bu zift kalan nukta, bu fitnelerin çokunda ne olur? Diyor ki, yusbihur racülü mu'minen ve yumsi kafirah. Bir adam mümin diye, sabah namazını kılmış iman üzerine. Akşam oldu, çifir üzerine gitti. de akşam mümindir, sabah kalktı kafir oldu. Ben bunu genciydim. Ortaokulda birincideydim. Bombaharisi Ustad şey, e, Öğretmen okudu, açıkladı da ben bunu anlayamadım. Nasıl olur bir gün, ya ben müminim ya, kendi kendime diyorum, nasıl olur akşam ben çifrimi ilan ederim. Olur mu, çifri ilan etmek için zaman lazım diyorum. Öyle aklını kesiyor. E bugün dedi de insan öyle düşünebilir. E bu nedir anlamı? Anlamı şudur, fitneler öyle çoktur ki, sen demezsin ben kafirim, ama çifre düşersin, sen ne diyorsun, Musulmansın. Bu fitne. Yoksa fitne değil, haktan batıl apaçık ise bu fitne değil, değil mi? Yarın Allah'ın karşısına gittin, Allah Teala'nın karşısına. Gittin. Gel bakalım niye zina yaptın? E ne yapayım ya, Resul, ya Rabbil Alem'in e işte dediler bu zina haram değil. Ya olur mu böyle bir şey? Kimse bunu diyebilir. Mi? Niye içki içtin? Ya dediler bu içki değil, weskidir. Kurtarabilir misin? Bu apaçuktur. haktan batıl bellidir. Ama Fitne nedir? Konşu kızı gelir senin yanına he? ya ben bunu seviyorum. Ben bunu evleneceğim. Zineye düşersin. Zaten ben bunu alacağım. Böyle fitneler buradan başlıyor. Tabii öyle fitneler başlar ki öyle fitneler başlar ki itikadi meseleler insanı uğra. Celalde. Maddi meselelerde değil. İtikadi meselelerde uğrar Akhir zamanda itikattan insanlar gider. Bugün de o da tecelli ediyor. İşte sabah mümindir, Akşam bir olay oldu. Hakkına yaptı. Çafir tarafını tuttu. İster bilerek ister bilmeyerek. Fitneye uğradı mı? Uğradı. Muminlerin tarafında olmadı. kafirlerin tarafında oldu. Neyle? Batil bir teville, Satan hakkı batil gösterdi. Batılı ona hak gösterdi. Şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burayı açıklıyor. Diyor ki yebiu dinehu bi'arzin mined dunya. Fitnenin de bir örneğini veriyor bize. Diyor ki dinini bir dünyalık basit bir menzemeye satan. Görüyoruz bugün adam koltuk için dinini bırakıyor, adam kadın için dinini bırakıyor, adam para için dinini bırakıyor. Adam hırsı için dinini bırakıyor. Adam partisi için dinini bırakıyor. Adam adeti örfü için dinini bırakıyor. İşte bu fitnelerden ne yapacağız? Biz dikkatli olacağız. Bu fitnelerin mihen kaşı nedir arkadaşlar? Ha? Bu fitnelerin mihen kaşı imandır. İman olduktan sonra ne olur? Kurtarırız. Çünkü fitne nedir arkadaşlar? Fitne en tehlikeli şeydir. Onun için Allah subhanehu teala ne El fitnetu eşeddu minel katil. Bakara suresi 91. ayet. Fitne katilden daha şeriddir. Fitne kötüdür. Ve katiluhum hatta la tekunu fitne. Onlardan savaş edin hatta yer üzerinde fitne olmasın. Ah fitneden ne yapacağız? Uzak duracağız. Bir başka hayatta şüphetleri şeytan getirir fitneyi ortaya çıkartmaktır. Hayatlar ihmal etmemiş fitne meselesi. Çünkü önemli meselelerden. Bir hadiste de uzun bir hadiste bir kısmını açı zaman daralıyor. Yine Müslüm'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innehu Lem yekun nabiyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala alkhayri ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum sharra ma ya'lamuhu diyor ki benden önceki bir peygamber gelmemiş ki ille üzerine haktir vaciptir o peygamberin ümmetini bildiği hayırları olarak Tebliğ etsin, göstersin, uygulasın. Ve bildiği şerleri öğretsin, o olardan onları sakındırsın. Devam ediyor hadis. Ve inne ummetekum hadihi cü'ile afiyetihâ fi evvelihâ. <Sessizlik> Sizin ümmetinize geldiğinizde Resulullah diyor, bunun afiyeti yani eğit dönemi birinci dönemindeyiz. Birinci dönemindeyiz. وَسَيُّسِيبُ آخِرُهَا آخِرَهَا بَلَاءٌ وَاُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا Sonrasa bu ümmetin sonrasında bela, iptilalar gelir. Meseleler gelir. Oları inkar edersiniz. Yani olaylar olur. Ve u fitneun fitne öyle çok gelir fitneler gelişşir bu <gülüyor> ferak kobaha birbirlerinin peşinde gelir birbirlerinin birbirlerini destekleyecek gelir birbirlerinden kurtarmıyorsun o birisi geliyor Bunlar hepsi birbirlerini destekler fitneler çok alır ve tejiyor fitne. sonra öyle fitne gelir ki, feyakul Mümin mümin diyor, hadi, hadi. Öyle bir fitne gelir artık. Bu bizim sonumuzdur. Yani. Görüyoruz bugün de. Savaşlar oluyor etrafımızda. Ümmet gitti diyoruz. Bir fitne geliyor artık, biz bittik diyoruz. Ondan sonra keşf alıyor. Allah başka sunuyor. Femen ahab an yuzhzehha an-nar ve yedkhil el-cenne. Fel ta'tihi el-meniyyetu ve el Diyor ki sonra çözüm öğretiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki kim isterse kıyamet gününde ataştan kurtarsın. Yuzhzeha. Yuzhzehana nedir? Kıvırdadı ataştan biraz o tarafa. Sen ahtaşın çınarındasın, kıvırdadın. O tarafa yani kurtardın. Ve cennete girmesini istiyorsa ölüm asnası ona geldiğinde iman üzere ölsün. Allah'a iman ve ahirete iman üzere ölsün. Bunu istesek yapabilir miyiz? Yaparız. Normal hayatında neyse ahiretinde olur. Ama ben sonra ahiretimde istiyorum böyle olsun. Bunu yapamazsın. Rol yapamazsın. Sonra devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve liye'ti ilen nasi ellezî yuhibbu en yu'tâ ileyhi. Sonra insanlara her kapısı açılır. Ve men bâya kim bir imamı beyat etsin? Fea'tâhu sofkat yedihî ve temerete kalbi, Ona beyat etti. Sadık oldu. Fel yutı'hu o sadakatinde kalsın. فَاِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَضْرُبُ عُيْقَ Bir tane geldi o imama baş kaldırdı. Siz o imam tarafı olun. O baş kaldıranı öldür. Ne demektir bu? Yani fitne olacaktır. Siz nerede kalın? Şimdi beyat ettiniz birincisinde. Burada hangi fitneyi Resulullah işaret ediyor Hazret Osman'ın fitnesi. Görüyorsunuz. İşaret bu. Bir ümmetin imamı var. Bir grup baş kaldırıyor. Onun için o grup hiçbir sahaba, hiçbir münnü gruba katılmadı. Onlar ehli fitneydiler. Sonra bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hel تَغَوْنَ مَا benim gördüğümü siz görüyor musunuz? İnni ara mawaqi'el fitneni hilale biutikum. Kemawaqi'al qatr. Vallahi diyorsun siz ben gördüğümüz görmüyorsunuz. Ben sizin evlerinizde fitnenin yerini bile görüyorum. Nasıl evinizde tavan damlar? Eskiden ev damlaması normaldi. Biliyorsunuz yağmurda tavan damlar. Biz şimdi değil böyle. Şu anda çatı attı oturanların her zaman bu sorunu var. Tavanlar, tam damlar, bu benim evimdir, bilirim nere damlar. Yağmurdan onca oraya bir tencere koyarım, oraya bir şey koyarım. Tespit etmişim yerlerini. Siz nasıl tespit etmişsiniz damladığı yerleri? Ben fitnenin yerini sizin evlerinizdeki gibi tespit etmişim. Yani ben hepsi bana bilindirildi. Ümmetimde ne fitneler olacak? Şimdi biz o fitnelere geleceğiz. Resulullah ne haber vermişse fitneler ki Hazreti Osman, Hazreti Ümer'in öldürücü, hepsini haber vermiş Resulullah hepsi çıkıyor. Hepsi bir fitnedir. Bu fitneler hepsini işleyeceğiz inşallah. Bu da bir hadis. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimler diyorlar ki şeyi, fitnenin şeyini, tarihini bile verdi. Fitne ne zaman başlayacak? Ümmetimde. Onu bile verdi. İşte bir hadiste aynı Müslüm'de pardon Abu Dawud'da rivayet ediliyor. Diyor ki Teduru Rahel İslami Likemsin ve 36, Av sittin ve thalâthine Av seb'in ve Fe yehlekû Fesebîlü men helek. وَإِنِّ يَقُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ يَقُمْ لَهُمْ 70 عَامًا قَالَ قُلْتُ diyor ki Dedim ki اَمِمَّا بَقَى اَمْ مِمَّا مَضَى قَالَ مِمَّا مَضَى Enteresan bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki تَدُولُ رَحَ الْاِسْلَامِ Rahe nedir bilir misiniz? Değirman. El değirmanı var. Hatırlamazsınız belki. İki taşın arasında bir çubuk var. Yuvarlak taş iridir. Onun ortasında da bir delik var. O deliğin içine buğday atarsın. O taşı kadınlar böyle dolandırırlar. O buğday iki taşın arasına girse ağır taştır. Böyle bu kadar 10 cm, 15 cm. O buğdayı burgula çevirir eziştirir onu. Hatta çok sürse dişleri var bazen una çeviriyor. Ama irri un yok fabrika unu tozun. Eskiden öyle irri unla ekmek yapardı. Biz hatırlıyoruz. Nene, analarımız da böyle yapardı bizi. Irri unla onu biz tartardık çocuk uydur hadir. Bu rehedir. Resulullah bir İslam'ın değirmanı bu senelerde döner diyor. 30 beş 36 37 Bu senelerde fitne başlar ya. Yani. Fitne bu senelerde e başladı. başladı mı? O senelerde başladı. Fitne başladı. Kulefer Raşidin'den sonra fitne oldu. Ama ondan sonra Resulullah diyor ki ne olur? Hüdünü olur. 70 sene. 70 sene. Şimdi 30'dan başladı Raşid halifelerin fitneleri. Hz. Osman'dır, Hz. Ali'dir, Hariciler'dir. Ondan sonra Hz. Hasan'ın hilafetinden oldu hüdün oldu. Muaviye zamanı, Emeviler zamanı 70 sene ne oldu? İslamiyet kök saldı. İşte bu fitnenin tarihinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada veriyor. Eydin niye buna değirmene benzetti? Bu değirmen nedir? Değirmen buğdayı eziyor. İslam'ın değirmeni nedir? İnsanları yok ediyor. Fitne uğrunda insanlar ölüyorlar. Ne kadar insan öldü? Sahabelerin savaşında. Sıffinde ve sayıda. Ne kadar insan öldü hariciler savaşında ve İslam'ın arasında bugüne kadar ne kadar insanlar ne oluyor? Ölüyorlar. Neden ölüyorlar? Çünkü fitneye tatılıyorlar. Evet. Bu fitne biz fitnelerden Allah'a sığınacağız. Tabi hadis çoktur fitneyle imzal. Bu bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fitneyi bize haber verdi. Alimler de buradan zuhurul fiten diye aşirat-ı bir bab yaptı. Fitnenin çoğalması. Bu baba bir ciliştir tabii. Önümüzdeki ders ne açığılayacağız? Kaç tane fitneye haber verdi Resulullah? Onları tek tek açığılayacağız. Ne kadar fitne haber verdi? Onları açığılayacağız. Resulullah mesela dedi El fitnetu huna. Fitne bu taraftendi. Irak tarafına rivayet etti. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, benden sonra Hazret Osman ölür. Fitnedir. Ondan sonra Cemel savaşı olur. Ondan sonra Sıffin olur. Bunlar hepsi Resulullah haber verdi. Bunların haber verdiğine göre bunlar fitnedir. O fitnede kim sınıfta kalır, Kim atlatır. İman gücüdür. Bunların hepsini işleyicileriz inşallah. Allah hepimizi fitnelerden kurusun. Allah Subhanahu ve teala bize hakiki iman nasip etsin ki elimizde o iman mihenk taşı olsun. Nasıl kuyumcuyu sakta altından ayırdından kuruyorsa bu iman gücü de bizi bu fitnelerden kurusun. Sırat-ı müstakim üzerine Allah Subhanahu ve teala bizi sabit kılsın. Bu temenniyle de olmuyor arkadaşlar. Neyle oluyor? Amelden. İmanı, değilse, ve veya, betpalli. İman, Hasan Basri Hazretleri diyor, temenniyle değil, Süslenmekle nokla değil. Ben çok iman dersi yaparım, iman kitabı yazarım, ama bu beni kurtarmaz. Ne zaman amele döksen, pratikte döksen o zaman kurtar. Allah bize amel edenlerden eylesin. Çünkü terazide ne derslerim ne kitaplarım geçersizdir. Ne geçerlidir? Yazdığın, anlattığımla amel ettim mi? Terazi sadece amel tertem. Boş laf tertemez. O kadar. Velhamdülillahi Rabbil Adem.